1454 numaralı konu, Hz. Ömer ile i̇bn Mesud'un ilmin büyüklerden alınması gerektiğini söylemeleri, Hazreti Ömer şöyle buyurdu, şunu iyi biliniz ki sözlerin en doğrusu Allah'ın sözüdür, gidilecek yolların en güzeli Hz. Muhammed'in gösterdiği yoldur, işlerin en kötüsü sonradan icat olunandır, dine sonradan sokuşturulan bidatlardır, şunu da biliniz ki insanlar ilmi büyüklerinden aldıkları sürece hayır üzerindedirler, Hz. Ömer şöyle buyurmuştur, ben insanların ne zaman selamette ve ne zaman fesat içerisinde olacaklarını biliyorum, fıkıh küçüklerden gelecek olursa büyükler onu kabul etmeye yanaşmazlar, büyüklerden gelirse küçükler onlara tabi olurlar ve böylece her iki taraf da doğru yolu bulmuş olur.